Allahu Allah'tan Şeytan Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-Alemin. Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhih Ejmâ'în. Rabbi ve yesserli amri. Wa hulül min lisani Rabbi zedni ve fehma ve La ma ve Değerli müminler, öncelikle muhterem hocamızdan özür diliyorum. Trafiğe takıldığımızdan ve park yeri bulamadığımızdan dolayı biraz gecik, gecikme oldu. Biraz da bölgenin acemisi olduğumuzdan dolayı yolları da şaşırdık. O yüzden böyle bir gecikme oldu. Hakkınızı helal edin. Hocam da hakkını helal etsin. Çünkü haklarına girmiş olduk. Kendileri lütfettiler. bazılarını bizlere lütfettiler. Ve inşallah sizlerle birlikte hocamızın söyleyeceği şeyleri bizler söylemiş olacağız. Hocamız madem ki uzaktan geldiniz, siz buyurun dedi. Teşekkür ettim kendisine, Allah razı olsun. İnşallah hocamızın bahsettiği konuyla ilgili e, sizlerle Kur'an-ı Kerim'de var olan ayet-i kerimeler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan hadisi şerifler ve yine duanın önemi ve adabı ile ilgili genel bilgiler, ve uyulması gereken edep ve adab konusunda e, bilgiler vermeye çalışacağız. Rabbimiz şimdiden bu niyetimizi sizlerden ve bizlerden kabul buyursun. Rabbimiz cümlemizi ihlaslı müminlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi takva ehlinden eylesin. Rabbimiz cümlemizi sözüyle özüyle bir olanlardan eylesin. Rabbimiz dua eden duaları müstecab olan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Duası müstecab olan insanların, müminlerin seviyesine ulaşmayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Değerli müminler, dua yalvarmak demek, çağırmak demek, imdat demek. Bir müşkül anında Allah'tan yardım istemek demek. Dua kulluk demek. Dua ibadet demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu gibi ed muhu'l-ibade veya başka bir lafızda ed ibade Dua ibadetin aklıdır, beynidir. Dua ibadetin özüdür. Dua kulluğun Özüdür İnsan olmanın gereğidir Rabbe kul Olmanın en güzel Görüntüsüdür Yalvarma yakarma Allah'a sığınma Allah'tan imdat bekleme Allah'tan yardım bekleme şeklinde Gelişen bu sığınış Bu yalvarış Kulluğun En önde gelen görüntüsüdür Kulluğun en büyük emaresi, işareti alametidir bu olmasa adeta kulluk da olmaz çünkü Rab izzet sahibidir Rab celalet sahibidir azamet sahibidir Rab rahmandır, rahimdir duaları duyandır semiyedir, alimdir her şeyi bilir her şeyi işitir Rab isteyene cömertçe verendir, vermeyi sevendir. Kul olma özelliği istemeye bağlıdır. Acziyeti kabul etmeye bağlıdır. Kul olmak muhtaciyeti, muhtaç olmayı kabul etmek demektir. Kul olmak demek her şeyi var eden, her şeyi en güzel şekilde yaratan, rızıklandıran, yaşatan Allah'a boyun eğmek demektir. Onu en büyük güç olarak görmek demektir. Ona sığınmak demektir. Ondan istemek demektir. Rab Allah Celle Celaluhu izzetiyle kendisinden kullarının istemesini arzu ediyor. Kullarının kendisine sığınmasını arzu ediyor. Bu olmayınca Allahu Teala kullarının bu gevşekliğini onlarda olan bir ayıp olarak niteliyor. Onlara yakışmayan bir durum olarak niteliyor. O yüzden, allah Teala öyle kullar vardır ki, Elini açtığında, Rabbinden istediğinde, Ona cevap vermemekten hicap eden, Ona cevap vermemekten utanan bir Rab var. Öyleyse, bu değere, bu kıymete, Allah indinde, bu şerefe, bu makama ulaşabilmek için değerli kardeşler, kulun iyi gününde de kötü gününde de Rabbini unutmaması, iyi gününde de kötü gününde de Rabbine sığınması lazım. Kulun daima gönlüyle, gözüyle, ruhuyla, beyniyle, Allah'tan istemesi, Allah'a yönelmesi, ona sığınması lazım ki dar gününde Allah da ona yetişsin. Kim dar gününde Allah yanında olsun isterse, geniş gününde Allah'a yalvaranlardan olsun. Geniş gününde Allah'a yönelenlerden olsun, ona hakkıyla ibadet edenlerden olsun. Onu ona hakkıyla şükredenlerden olsun. Onu hakkıyla zikredenlerden olsun. Eğer iyi günümüzde problemsiz günlerimizde Allah'a yalvaranlardan, yakaranlardan, ona şükredenlerden, onu zikredenlerden olur isek değerli kardeşlerim, kötü günümüzde elimizi açtığımızda Allah bizim duamızı kabul etmemekten Hecap eder duamızı kabul etmemekten imtina eder haya eder böyle makama ulaşmak lazım böyle bir makam için iyi günde de kötü günde de Allah'ı bilmek saymak onu zikretmek ona şükretmek bütün güzel övgülerle hamdü senalar ile ona yönelmek lazım kul olduğumuzu iyi günde Allah'a gösterirsek kötü günümüzde Allah Rabbini bize gösterecektir İyi günümüzün iyi olması yine Rabbimizin bize vermiş olduğu imkanlar dolayısıyladır. Kötü gün ise bir imtihandır. Köt gün, kötü günde Allah kulunu sınar. Kulunun kime sığınacağını dener bakar. Değerli dostlarım, kardeşlerim. Dua yalvarmaktır dedik. Yalvarmanın inşallah biraz sonra edebinden bahsedeceğiz. Yalvarma nasıl olur, yakarma nasıl olur, sığınma nasıl olur bunların maddelerinden bahsedeceğiz. Ve kişi yalvarışını, yakarışını, sığınışını sadece kime yapmalıdır? Sadece Rabbine yapmalıdır diyoruz, başka birine de yapmamalıdır diyoruz. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimeler var. Bunları da inşallah aktaracağız. Hızlı bir şekilde nasip olursa. Değerli müminler. Duanın adabı ile ilgili birkaç madde var. Onları serd etmek istiyorum müsaadenizle. Dua sadece Allah'a yapılmalı. Yalvarış, yakarış, sığınış. Bir kötülükten kurtulma. Bir iyiliği, bir rahmeti, bir nimeti istemek. Sadece Allah'tan olmalı Başka birinden olmamalı Sadece Allah'tan istenmeli Duada ihlas budur Duayı yalvarışı yakarışı sığınışı Sadece kul Allah'a yapmalıdır Dua konusunda Allah'a yönelmelidir Değerli kardeşlerim Dua ederken insan hayırlı bir fiil istemeli Günah olan bir fiili Yapmayı Allah'tan istememelidir değerli kardeşlerim Dua sürekli olmalıdır. olmalıdır. Sadece başımız daraldığında Allah'a yalvarırsak bu kulluğa yakışmaz değerli kardeşlerim. Dua yalvarış yakarış sığınış. Allah'tan nimetini isteme. Allah'tan bolluk, bereket, sıhhat, afiyet. Dünyada da ahirette de kurtuluş, rahmet, cennet isteme olayı bir ana mahsus değil. Bu an Sürekli olmalıdır. Çünkü dua başta da söylemiş olduğumuz gibi dua ibadettir. Sürekli bir ibadettir. Sürekli bir ibadettir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine giderken evinden çıkarken eşine yaklaşırken defi giderken savaşa giderken yola giderken ticaretine giderken bir işe başlarken, bir işi bitirirken, yolculuğa başlarken, yolculuğu bitirirken, yolculuk esnasında yükseğe çıktığında ayrı dua, aşağı indiğinde ayrı dua yapmak suretiyle hayatının 24 saatinin her bir lahzasını, her bir saniyesini dua ile geçiren bir peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir peygamber var önümüzde, böyle örnek bir peygamber var, adeta diyor ki, Beni örnek alın Benim yaptığım gibi yapın Lekat kâne Lekum fi rasûlillâhi usvetun hasene Muhakkak ki Allah'ın Rasulünde Sizler için çok büyük bir örnek vardır Çok büyük bir örnek hayat vardır Çok büyük bir örneklik vardır Onu örnek alın Adım adım onu izleyin Takip edin Onun gibi olmaya çalışın Evet Evet Öyle olmadı. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her anı duaydı. Yatarken dua, kalkarken dua, uykusu arasında uyandığında yine dua. Bir tarafından diğer tarafına döndüğünde yine dua. Yalvarış, zikir, bir lahza, bir an dahi Rabbini unutmayan, onu tesbih eden, ona şükreden, onu hakkıyla öven bir peygamber var bize örnek olarak önümüzde. Dolayısıyla iyi bir mümin olmak için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım izlemek lazım. Onun örnek hayatını kendi hayatınıza tatbik etmeye gayret etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Duanın adabı ile ilgili diğer maddelerimizi de tamamlamak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, duada sabırlı olmak lazım. Bir defa istemekle yetinmemek lazım. Duada bir mümin, dua ettim, ettim de Allah kabul etmedi, bundan sonra duayı bıraktım dememesi lazım. Eğer Allah geciktiriyorsa, ya onun başlığı, sana ver, o nimeti sana vermesinde senin için bir hayır yoktur ya da senin Allah'a yalvarmanı böyle ellerin açık boynun bükük bütün kalbin ile Allah'a yalvarmanı o manzarayı o güzel duyguyu o kalbi o hissi duyguları Allah-u Teala sevmektedir. O manzarayı defalarca senden görmek istemektedir de birden istediğini vermemektedir. Adeta yalvarmaktadır. Yalvartması ise şundan dolayıdır. O senin yalvarmandan Allahü Teala kulluk yani senin okulluğunu gördüğü için zevk alıyor. Sana vermemek istemiyor, vermek istiyor ancak sen yalvardığın zaman çok büyük ecir alıyorsun ya Yalvardığın vardığın zaman Allah'a bütün kalbinle yöneliyorsun ya Allahu Teala onu istiyor zaten. Kalbi güzel duygular ile kendisine yönelmeni istiyor zaten. Başın daralmış dua ediyorsun. Allah'ı böyle hatırladın, yalvarıyorsun, yakarıyorsun, övüyorsun. Ey Rabbim, sen benim Rabbimsin. Sen ganis'sin, sen zenginsin. Sen ver ya Rabbi diye dua ediyorsun. Rabbimin burada senin o manzaranı görmesi onun hoşuna giriyor. Bu kulluk olduğu için bunu tekerrür etmeni istiyor. Dolayısıyla dolayısıyla birden istediğini vermeyebilir. Ama her dua edişinde, her elini açışında, her kendisine yönelişinde sana çok büyük ecirler dağlar gibi ecirler veriyor. Değerli müminler ahirette bazı insanlar diyecekler ki keşke Allahu Teala birçok duamızı kabul etmeseydi de Ecir olarak ahirette biz bunun dua, yani kabul edilmeyen dualarımızın karşılığını ahirette almış olsaydık ne kadar kazançlı olurduk derler. O yüzden kabul edilmeyen bir dua ya senin için hayırlı değildir ya Allahu Teala senin dua etmeni o kulluk bilinci, bilinciyle ona yönelmeni sevmektedir, bundan hoşlanmaktadır. Dolayısıyla bunu sürekli yapman için birden istediğini vermemektedir. Ya da ahirette çok büyük ecirler vermek istemektedir sana. Günahlarına kefaret olsun diye dualarını kabul etmemektedir belki de. Değerli dostlar, değerli kardeşler. Bazen toplumda dua ettim ettim Allah kabul etmedi. Bundan sonra dua etmeyi bıraktım diyen insanlar hepimiz görüyoruz. Bu kardeşlerimiz bilseler. Rabbi onun için hayır murat etmiştir. Rabbi onun için hasenat, iyilik, sevap murat etmiştir. Rabbi onun günahlarına kefaret olacak olan kabul edilmeyen dualar, ertelenen dualar, ecri karşılığı, sevabı ahirette verilmek istenen duaları murat etmektedir. Bunu bilmiş olsa bu sözü asla söylemez. Bu söz gerçekten kişinin Rabbine karşı çok abesle, ayıpla iştigal etmesidir. Böyle sözlerden Allah'a sığınırız değerli müminler. Değerli müminler, dua etmeden önce sadaka vermek sünnettir. Dua etmek istiyorsunuz, Rabbinizden sağlık, afiyet istiyorsunuz, hastasınız şifa istiyorsunuz, anneniz hasta, babanız hasta, kardeşiniz hasta, Allah'ın ona şifa vermesini istiyorsunuz. Dua evet. öncesinde gidip bir fakire fukaraya yardım edin, sadaka verin, hem ondan dua isteyin, hem ondan hastanız için dua etmesini isteyin, rica edin ve hem de sizler bu sadakanın akabinde Rabbinize bütün kalbinizle yönelin. Çünkü Allahu Teala bütün kalbinizle kendisine yönelmemizi istiyor, murat ediyor. Bu manzarayı bizden istiyor ve bunu kulluğun özü olarak görüyor. İbadetin özü olarak görüyor. Öyleyse bu kulluğun özünü, ibadetin özünü her mümin sıkça yapmalıdır, asla bundan gafil olmamalıdır değerli kardeşlerim. Duası kabul edilmeyen insan aynı zamanda kendisini kontrol etmeli. Acaba neden duası kabul edilmemiştir? Acaba Rabbine karşı bir eksikliği mi vardır? Acaba günahlarım mı vardır? Şu mu vardır, bu mu vardır? Acaba sadece zor günlerde mi Rabbini hatırlamıştır? Bunları da böyle bir gözden geçirmeli, tövbe, istiğfar etmeli, akabinde tekrar duasına, yalvarışına devam etmelidir değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi Allah'ın 99 ismi var. Hangisiyle ona yalvarırsanız duanızı kabul eden manasındaki hadis-i şerifine dikkate alarak, Allah'ın isimlerini anarak, Allah'ın isimlerini anarak, ona yalvarmamız gerekiyor. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Celil. Bu şekilde, Allah'ın Allah isimlerini sayarak, elimizi açarak, kalbimizden, boynumuz bükülü olarak, kafamızı göğe dikmeden, boynumuz bükülü olarak, Rabbimize yalvarmamız, duanın önemli adaplarından birini teşkil etmektedir. Değerli kardeşlerim, bir de dua ederken duanın müstecap olduğu vakitleri tercih etmek lazımdır. Duanın müstecap olduğu vakitler ezan ile kamet arasıdır. Cuma günü özellikle duanın kabul edildiği vakittir Cuma namazı Cuma namazı akabine kadar. Değerli kardeşlerim Yine gecenin Üçte ikisi geçtikten sonra dua Kabul edilir inşallah Çünkü Rabbimiz Peygamberi aracılığıyla bizlere Bildiriyor Gecenin üçte ikisinden sonra Rab dünya semasına Kudretiyle tecelli eder Gelir Ve var mı bir isteği olan onu kabul edeyim Var mı bir sıkıntısı olan onu ondan Gidereyim var mı bir isteği olan Onu kabul edeyim diye nidada bulunur. Dolayısıyla bu vakitleri tercih etmek lazım, değerli müminler. Namaz ak akabinde yine duaların müstecap olduğu vakitlerdir, değerli müminler. Ve dualarımızın kabul ol olmasını istiyorsak özellikle nefis terbiyesine dikkat etmemiz lazım. Takvaya Ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım değerli kardeşlerim. Değerli müminler, madem ki dua ibadetin özüdür, madem ki dua peygamberimizin ifadesiyle kulluğun en büyük göstergesi ve özüdür, öyleyse duada, yalvarışımızda, yakarışımızda Allah'tan gayrısına asla Yönelmememiz lazım. Allah'tan gayrısından bir şey istemememiz lazım. Sadece Allah'tan istemek lazım. Çünkü dua ibadettir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Hiçbir insan Allah'ı unutup da bir beşerden, bir canlıdan veya cansız bir varlıktan veya var olduğu tahayül edilen bir varlıktan herhangi bir şey Dileyemez, isteyemez. Bu böyle yaparsa büyük şirk işlemiş olur değerli kardeşlerim. O yüzden bakınız, şöyle buyuruyor, buyuruyor Hazirifte: Ele, bu ne bir ukum, bir ekber ilke Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Bunu tam üç defa söylüyor Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem. قَالُوا قُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler ki, bilakis ya Rasulullah, buyur söyle. "Kale el اِشْرَاكُ billah. Allah'a ortak koşmaktır günahların en büyüğü diye buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Duayı Allah'tan gayrısına yöneltmek büyük şirk olduğuna göre bu durum insanı, Müslümanı, mümini helak edecek olan çok önemli, çirkin bir hatadır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun değerli müminler. Yine şirk hakkında Peygamber Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnna Allah la yaghfiru Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Duada, yalvarışta, yakarışta bir şey istemede, bir kötü şiddet, bir efendim zarardan korunmada Allah kendisinden başkasına sığınılmasını asla affetmez. Allah kendisine ortak koşulmasını, başka varlıkların canlı, cansız neyse kendisine eşdeğerde görülmesini asla affetmez. Nereden affetmez? Ahirette affetmez. Dünyada tövbeyle affeder. Pişmanlık ile affeder. Ama bir insan bu hal üzere ahirete intikal ederse, ahirette o şirk o günah affedilmiyor Değerli kardeşlerim Değerli müminler Yüce Rabbimiz Yine başka bir ayeti kerimede Şöyle buyuruyor <gülüyor> İnnehum kanu Yusari'une fil hayra Ve yed'ûnena ragban Ve rahaba O müminler ki Daima hayırlı işlerde yarışırlar Ve Bizden içlerinde bir ürperti, bir korku, bir ümit ile yardım isterler. Vekanu lena haşi'in onlar sadece sadece bizden korkarlar. Allah Teala müminlerin sıfatlarını zik ederken işte bu şekilde buyuruyor. Mümin ümit ve korku arasında Rabbine yalvarandır buyuruyor. Mümin sadece ve sadece Allah'tan Korkandır buyuruyor değerli müminler. Yine biraz önce zikretmemiş olduğumuz e, hadis-i şerifi şurada hemen hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Yüstejâbul yâhâdikum mâ lem ya'cel Acele etmedikçe Acele etmedikçe duanız muhakkak kabul edilecektir. Siz acele etmediğiniz sürece duanız Muhakkak kabul edilecektir. Yekulu kaddeautu Rabbi velem yüstecebli Maalesef acele eden der ki Rabbime çok yalvardım duamı kabul etmedi der. İşte böyle demedikçe ve sürekli belki 10 yıl sürebilir, belki 20 yıl sürebilir, sürekli Allah'tan istedikçe, istedikçe kazanan taraf, isteyen taraf olacaktır. Çünkü biraz önce söylemiş olduğumuz gibi ya dünyada Duanız kabul edilecek nimetleri verilecektir size ya da duanız kabul edilmediği takdirde ahirette büyük mükafatlar ile karşı karşıya kalacağız. Ahirette dualarımızın karşılığı olarak çok büyük ecirler alacağız. Ve bu ecirler, bu sevaplar günahlarımızın kefareti olacak. Günah kefesinin karşısında sevap kefesini ağır bastıran bir güzel nimet olarak, bir müjde olarak karşımıza çıkacak ve bizleri sevindirecek değerli kardeşlerim. O yüzden sürekli dua etmeliyiz. Sürekli kabul edilip edilmediğine bakmadan, sabırla, azimle, devamlı bir şekilde dua etmeliyiz değerli müminler. Şu ayeti kerimede de Allah'tan gayrısına veya Allah ile birlikte başkasına, yalvarılmasının yanlış olacağını Yüce Rabbimiz bizlere söylüyor. Bakınız ne diyor? فَلَا تَدْعُو مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا Allah ile birlikte başka ilahlara da yalvarma. Allah ile birlikte başka ilah olarak gördüğün veya görmediğin neyse başka şeylere yalvarma. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Böyle yaparsan kendisine azap edilenlerden olursun böyle bir şey asla ve kat'a yapma buyuruyor pek Allahu Teala azza Allah celle celeni değerli müminler yüce Rabbimiz başka bir ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor emme yujiyul muttara idda daa yalvardığında yakardığında darda kalanın duasını kim kabul eder Darda kal kalanın derdine deva olarak imdad imdadına kim yetişir? Allah'tan başka mümkün değil. Vayak şifuan husu, ondan kötülüğü Allah'tan gayrı kim kaldırabilir? Vayac alukum, vayac alukum yüzünde, hüküm sahibi, iktidar sahibi sizi Allah'tan başka kim yapabilir? Allah yapabilir. E ilahum Allah. Eğer siz bunun tersini yapıyorsan, yapıyorsanız Allah eğer biz bunun tersini yapıyor isek Allah soruyor e ilahum ma Allah... Allah'tan gayrı ilahlar mı edindiniz diyor. Allah'tan gayrı ilahlar mı edindiniz? Yani başkasına yalvarmak, Allah ile birlikte başkalarından da yardım istemek ilah edinmektir diyor Allahu Teala ve bunu inkar ediyor. İnkarî bir istifham ile soruyor. E ilahum Allah Allah yanında siz ona benzer ona eşdeğerde duaları kabul eden duyan başka nesneler varlıklar mı kabul ettiniz düşündünüz ne de az düşünüyorsunuz ne de yanlış büyük yanlışlar içerisine düşüyorsunuz diyor Allahu Teala değerli müminler İnnellezine ted'un min dunillah ibadun emsalukum Allah'tan gayrı yalvarıp durduğunuz varlıklar sizler gibi kuldurlar. Sizler gibi kul oldukları için onlara yalvarmayın. Allah'a yalvarın. İşte bu ayet-i kerimede de bir şekilde söylüyor. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ Kıyamete kadar kendisinin duasını kabul etmeyecek olanın olandan yardım isteyenden daha sapkın daha sapık yolunu şaşırmış kim olabilir İlay la yestecibuna lehu ila yevmil kıyameh o varlıklar kıyamete kadar onları ne duyacaklar ne de dualarına cevap vereceklerdir böyle bir güçleri yoktur ohum an duaihim halbuki o varlıklar o beşerler sizin duanızdan bile gafildirler, sizi duymazlar. Değerli müminler, ezan okundu, konu tabi çok güzel ve uzun ama tabi vaktimiz olmadığından dolayı diğer konulara temas edemeyeceğiz. Değerli müminlerimiz, müminler, hatim indiren kardeşlerimiz var. Yüce Rabbimiz hatimlerini kabul eylesin. Değerli müminler yine merkez, il merkezine bağlı olan, ihtiyaç ve inşaatları devam eden, Camiler için sizlerden yardım talep edilecektir. Bu yardımlar bizim kendimize yapmış olduğumuz yardımlardır. Allah için yaptığımızdan dolayı, Allah için verdiğimizden dolayı ahirette önümüze çıkıp bizim için şefaatçi olacak olan yardımlardır. Bunlardan da elimizden geldiği kadar son nefesi vermeden önce bu hayır kapısından istifade edelim. Çünkü bu camiler sizlerin eseriniz, Kur'an kursları sizlerin eseriniz ve burada yapılan ibadetler, dualar, Allah'ı zikirler, anışlar ve burada bütün insanların yapmış olduğu ibadet aynı zamanda bu mekanların yapılmasına katkıda bulunan kardeşlerimiz için de geçerlidir. Onlar da bunların sevabından nasiplenmektedirler. Öyleyse uyanık olmak lazım. Elimizden geldiği geldiği kadar bu konu, hayır kapıların kapılarında bir kuruşumuz olsun diye gayret sarf etmemiz lazım. O akhir daavane Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El Fatiha.